Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut kendinize yapılan bir kötülüğü affederseniz, bilin ki muhakkak ki Allah afuvdur, kadirdir. Affı sonsuz ve sınırsız olan, kudretiyle de her şeyi hükmü altında tutandır. Şüphesiz ki Allah'ı ve rasullerini inkar edenler, Allah ile rasullerinin arasını ayırmak, Allah'a inanıp, rasullerini inkar etmek isteyenler ve biz rasullerin bir kısmına iman ederiz bir kısmını da inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin yani imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte onlar hakiki kafirlerdir ve biz kafirler için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırladık Allah'a ve Rasullerine iman eden ve onlardan hiçbirinin arasında ayrım yapmayanlara gelince, işte Allah onlara yakında mükafatlarını verecektir. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, ehli kitaptan olan Yahudiler senden, Gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyor. Andolsun ki onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler de, bize Allah'ı zahiri gözlerimizle açıkça göster demişlerdi. Böyle söyleyerek nefislerine zulmetmeleri sebebiyle hemen onları bir yıldırım yakalayıverdi. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından buzağı ilah edindiler. Biz onları bu yaptıklarından sonra yine de affettik ve Musaya apaçık bir yetki ve hakimiyet verdik. Tevrat ile amel edeceklerine dair verdikleri sağlam söz sebebiyle Tur dağını da üstlerine kaldırdık ve onlara fethedeceğiniz şu kentin kapısından secde ederek girin dedik. Yine onlara. Cumartesi günü çalışma yasağı konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan pek sağlam bir söz aldık. Fakat Allah'a verdikleri sağlam sözü bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere nebileri öldürmeleri ve senin bize anlattığın şeye karşı bizim kalplerimiz perdelidir demelerinden dolayı onları lanetledik, onlara türlü belalar verdik. Onların kalpleri perdeli değildir. Bilakis küfürleri sebebiyle Allah onların kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Onların kalplerinin mühürlenmesinin sebebi, İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları. Ve doğrusu biz Allah'ın Rasulü olan, Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerindendir. Halbuki onu ne öldürdüler ne de onu astılar. Fakat kendilerine öyle olmuş gibi geldi. Gerçekten onun hakkında ihtilafa düşenler, bundan dolayı tam bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Ve biliniz ki onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce, sekerat halinde onu Allah'ın Resulü olarak tanıyıp, kendilerine fayda vermeyecek bir imanla ona mutlaka iman etmeyecek olsun. Kıyamet günündeyse o onların aleyhine şahitlik edecektir. Biz Yahudilerin hem kendilerine hem de başkalarına zulmetmeleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Çünkü onlar insanlardan birçoklarını Allah'ın yolundan alıkoyuyor, men edildikleri halde faizi alıyor ve batıl olan haram yollarla insanların mallarını yiyorlardı. Biz onlardan, küfürlerinde inat edip, kafir olanları için, ahiret günü, elem verici, iç yakan bir azap hazırladık. Fakat, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar, sana indirilen Kur'an'a, ve senden önce indirilen, diğer kitaplara iman eden müminler, salatı ikame ederek, hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlar, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizleyenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Resulüm, biz Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakuba, onun torunlarına ve İsa'ya, Eyyub'a, Yunusa, Harun'a ve Süleyman'a da vahy ettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Daha önce sana anlattığımız rasullere ve sana anlatmadığımız daha nice rasullere de vahy ettik. Ve Allah Musa ile diğer rasullerden farklı olarak bir de Kelimelerle konuştu. Biz müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak rasuller gönderdik ki insanların kendilerine gelen rasullerden sonra iman etmemek için Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Rasulüm, müşrikler senin Allah'ın Resulü olduğuna ve bu kitabın O'nun tarafından indirildiğine iman etmiyorlar. Fakat Allah sana indirdiği bu Kur'an'ı kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Kaldı ki şahit olarak Allah yeter. Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip de İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, gerçekten onlar haktan uzak derin bir dalalete sapmışlardır. Şüphesiz ki Resulünü ve ayetlerini inkar edip onlara zulmedenleri, Allah ahiret günü ne mağfiret edecek ne de onları hakiki kurtuluş olan cennetin yoluna iletecektir. Allah onları ancak İçinde ebedi kalacakları Cehennemin yoluna iletecektir. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Ey insanlar! And ki Resul size Rabbinizden Hak olan ayetlerle gelmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O halde Hemen O'na iman edin. Sizin için hayırlı olan budur. Eğer onu ve getirdiği ayetleri inkar ederseniz, bilin ki şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun sizin iman etmenize ihtiyacı yoktur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ey ehli kitap! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah'a karşı Hak'tan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın Resulü, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi hayrınıza bundan vazgeçin. Allah ancak vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. O, Subuhandır. Çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne İsa Mesih ne de Allah'a yakın melekler, Allah'a abd olup kulluk etmekten asla çekinmezler. Kim O'na abd olup kulluk etmekten çekinir ve kibirlenerek büyüklük taslarsa bilsin ki Allah bu söylediklerinin hesabını sormak için onların hepsini yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecek ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artıracaktır. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve kibirlenerek büyüklük taslayanlara gelince, onlara da elen verici, iç yakan bir azapla azap edecektir. Onlar ahiret günü kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil olan Allah'ın Resulü geldi ve biz size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. Allah'a iman edip, ona, onun muhabbetine sımsıkı sarılanlar var ya, işte Allah onları kendinden bir rahmet ve lütfun içine koyacak ve onları kendisine varan sırat-ı dost doğru yola hidayet edecektir. Resulüm, senden, Babası ve çocuğu bulunmayanların mirası hakkında fetva istiyorlar. De ki, babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası hakkındaki fetvayı Allah size veriyor. Eğer çocuğu olmayan bir kişi ölür de, onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı onundur. Eğer ölen kadın ise ve onun da çocuğu yoksa, sadece erkek kardeşi varsa, bu sefer Erkek kardeşi tamamen ona varis olur. Fakat ölenin varisleri iki kız kardeş iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğe kadının payının iki misli vardır. Dalalete düşmeyesiniz diye Allah size bunları açıklıyor. Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir.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 avlanmayı helal saymamanız şartıyla aşağıda size okunup açıklanacak olanların dışında kalan tüm hayvanlar sizin için helal kılındı. Muhakkak ki Allah dilediği hükmü verir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın hac ibadeti için tayin ettiği nişanelerine, haram aya, Allah adına kesilmiş kurbana, onun boynuna asılan gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak beyt-i harama gelenlere saygısızlık edip bu yaptıklarınızı helal saymayın. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Sizi mescid-i haramdan alıkoydular diye bir kavme olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Siz, İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah, cezası pek şiddetli olandır. Size sadece ölü hayvanın eti, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın eti haram kılındı. Bir de, Canı çıkmadan yetişip kestiğiniz müstesna, boğulmuş, taş sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, Yukarıdan yuvarlanarak ölmüş, boynuzlanıp öldürülmüş, yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış, Dikili taşlar olan putlar üzerine boğazlanmış hayvanların eti ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunlar fısktır. İnsanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir. Bugün artık kafirler, sizin dininizi terk edeceğinizden tamamen umutlarını kesmişlerdir. Artık onlardan size bir kötülük yaparlar diye korkmayın. Yalnızca benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. O halde, kim günaha meyletmeksizin, ölmeyecek kadar bunlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki, Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, müminler sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, Size bütün temiz şeyler helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için tutup yakaladıklarından da yiyin ve onu av için salarken üzerine besmele çekerek Allah'ın ismini zikredin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah hesabı, süratlice görendir. Bugün size bütün temiz şeyler helal kılınmıştır. Daha önce kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Kim ehli kitapta bulunan imanı inkar ederse, andolsun ki onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Namaza kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı ve topuklara kadar da Ayaklarınızı meshedin ve veya yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alarak tamamen temizlenin. Fakat hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlarla cinsi münasebette bulunmuşsanız abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hallerde bir de su bulamamışsanız o zaman Temiz bir toprakla teemmüm edin. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi onunla ovalayıp meshedin. Allah sizin güçlük çekmenizi istemez. Ama sizi tertemiz kılmak ve umulur ki şükredersiniz diye size ihsan ettiği iman nimetini tamamlamak ister. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini ve O'na, Resulü aracılığıyla verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani o Resule, seni işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Bir kavme olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenlere katından geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size fenalık yapmak için el uzatmaya geltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmiş, buna engel olmuştu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Anla olsun ki Allah vaktiyle İsrailoğullarından, ona abd olacaklarına dair sağlam bir söz almıştı. Her kabileden birer kişi olmak üzere, onlardan on iki kişiyi de onların başına önder atamıştık. Allah onlara şöyle buyurdu. ''Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Eğer namazı ikame ederek her anda huzurumda durmaya çalışır, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizler, Resullerime iman eder, onlara gerektiği gibi kıymet verip saygı gösterir ve karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malınızdan infak edip Allah'a güzel bir borç verirseniz, and olsun ki ben de sizin kötülüklerinizi kıyamet günü örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Fakat bundan sonra sizden kim inkar ederse, Şüphesiz O, dümdüz ve Hakka dost doğru varan yoldan sapmış olur. Fakat bize verdikleri o sağlam sözlerini bozmaları sebebiyle, biz de onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar, Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri tahrif edip değiştirirler ve kendilerine nasihat edilen o kitaptan bir nasip almayı da unuttular. İçlerinden pek azı müstesna, onlardan daima bir hainlik görürsün. Resulüm, yine de sen onları affet ve en güzel şekilde onlara muamele et. Çünkü Allah, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. Biz Yahudilerden olduğu gibi biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam bir söz almıştık. Ama onlar da Kendilerine nasihat edilen İncil'den bir nasip almayı unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar onların aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında gerçekleşecek olan kıyamet günü Allah onlara yaptıklarını bir bir haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz olan Muhammed size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak için geldi. O birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur olan Rasulü ve apaçık bir kitap olan Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızasına tabi olanları selamet yollarına hidayet eder ve onları izniyle cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarıp sırat-ı Allah'a dost doğru varan yola hidayet eder. Andolsun ki, şüphesiz Allah, o Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Resulüm, de ki, peki Allah, sizin ilah zannettiğiniz Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. Resulüm, de ki, Öyleyse Allah, günahlarınızdan dolayı niçin size azap ediyor? Bilakis siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediği kimseyi rahmetinden dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de ancak onadır. Ey ehli kitap! Fetret devrinde, Rasullerin arası kesildiği bir sırada, Rasulümüz olan Muhammed, size hakkı açıklamak için geldi ki, kıyamet günü, bize ne bir müjdeleyici, ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz. Andolsun ki, size bir müjdeleyici ve bir uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hani bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti, Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini hatırlayın. Zira O, içinizde nebiler var etti, sizi kendi kendinizin efendileri kıldı ve bu zamanda vahyi taşıma şerefini size bahşederek Alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprak olan Kudüs'e girin ve düşmandan korkarak arkanızı dönüp kaçmayın. Yoksa dünya ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Onlar dediler ki: Ey Musa! Orada Zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen oraya gireriz. Onların içinden Allah'tan korkanlardan, Allah'ın kendilerine ilim ve iman nimetini verdiği iki kişi ise şöyle dedi. Onların üzerine şehrin kapısından girin. Oraya bir girdiniz mi, Artık siz galip kimselersiniz demektir. Eğer mümin iseniz, ancak Allah'a güvenip tevekkül edin. Onlar yine dediler ki, Ey Musa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidip savaşın. Biz burada oturacağız. Musa dedi ki, Rabbim, ben Kendimden ve kardeşimden başkasına güç yetiremiyorum. Bizimle bu fasıklar topluluğunun arasını ayır. Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz bu yaptıklarına karşılık orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık sen bu fasıklar topluluğu için üzülme. Resulüm, sen onlara, Adem'in iki oğlunun, Habil ile Kabil'in haberini de hak olarak oku. Hani ikisi de Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi de, birisinden kurbanı kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, kıskançlıkla Habil'e, ''Andolsun seni mutlaka öldüreceğim.'' demişti. Habil ise dedi ki, Allah ancak muttakilerden, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan kurbanı kabul eder. Ant olsun ki, eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana asla uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Eğer sen böylesine kötü bir işi yaparsan, ben isterim ki hem benim günahımı, hem de kendi günahını yüklenip ateş ehlinden olasın. Nefsine zulmeden zalimlerin cezası işte budur. Habil'in bu sözleri Kabil'e fayda vermedi. Sonunda nefsi onu, kardeşini öldürmeye sevk etti ve onu öldürdü. Böylece hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan oldu. Derken Allah, ne yapacağını bilemediği kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için, öldürdüğü kargayı yeri eşeleyerek gömen bir karga gönderdi. Bunun üzerine Kabil, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olamayıp kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben?'' dedi ve ''Yaptığına pişman olanlardan oldu. İşte bu yüzdendir ki biz, İsrail Oğullarına tevratta şöyle yazmıştık. Kim bir canı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın, haksız yere zahiren veya manen öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Her kim de birini zahiren veya manen yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibidir. Andolsun ki rasullerimiz onlara, apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdiler. Fakat bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde dünya menfaati uğruna hayatını israf eden müsrifler oldular. Allah ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak birini öldürmüşlerse kendilerinin de öldürülmeleri veya malını da alarak öldürmüşlerse asılmaları veya sadece mallarını zorla almışlarsa, elleriyle ayaklarının çaprazlama bağlanıp kesilmesi veya tehditle insanları korkutmuşlarsa, bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyadaki rezilliğidir. Ahirette ise, onlar için büyük bir azap vardır. Ancak,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 kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ona yaklaşmak için bir hidayetçiyle vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Şüphe yok ki yeryüzünde bulunanların hepsi ve bununla beraber bir misli daha gerçekten kafirlerin olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler, bu verdikleri o gün onlardan asla kabul edilmez. Onlar için artık sadece elem verici iç yakan bir azap vardır. Onlar o gün ateşten çıkmak isterler. Fakat oradan çıkacak değillerdir. Onlar için orada daimi bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarının sonucunda kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan ibret verici bir ceza olmak üzere sağ ellerini kesin. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Fakat kim hem kendine hem de başkalarına yaptığı bu zulümden sonra tövbe edip nefsini ıslah ederse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah lafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı tamamen Allah'a aittir. O, dilediği kimseye hak ettiği için azap eder, Dilediği kimseyi de rahmetinden dolayı mağfiret eder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ey Resul! Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar ki kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklar ve ayetleri yalanlamak için sana kulak veren bir de sana gelmeyen başka bir kavim için casusluk yaparak müminlerin konuşmalarına kulak veren Yahudilerdir. Onlar kitaptaki kelimeleri yerlerine konulduktan sonra tahrif edip değiştirirler. Ve şöyle derler, eğer size bu hüküm bizim değiştirdiğimiz gibi verilirse onu hemen alın, eğer o şekilde verilmezse ondan sakının. Allah kimi küfründeki ısrarı yüzünden fitneye düşürmek isterse artık sen Allah'tan gelecek azaba karşı onun lehine bir şeye güç yetiremezsin. İşte onlar Allah'ın ayetlerinin hükmünü değiştirmek istemeleri sebebiyle Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette yine onlar için, büyük bir azap vardır. O münafıklar ve Yahudiler, ayetleri yalanlamak için sana kulak verirler, durmadan haram yerler. Eğer aralarında hüküm vermen için sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, onlar sana hiçbir zarar veremezler. Şayet aralarında hüküm verirsen de, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil olanları sever. Resulüm, içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde, nasıl seni hakem kılıyorlar da, sonra bunun ardından, senin verdiğin hükme de yüz çeviriyorlar. Çünkü onlar, kendi kitaplarına da, sana da iman etmiş kimseler değillerdir. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı muhakkak ki biz indirdik. Allah'a teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevlendirildikleri için, Rabbaniler, yalnız Allah'a ihlasla abd olanlar ve ahbar, İlim sahibi zatlarda da onunla hükmeder ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. Şu halde, ey müminler, size bir kötülük yaparlar diye insanlardan korkmayın. Yalnızca benden korkun ve Yahudiler gibi ayetlerimi dünya malı gibi az bir pahaya satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz o Tevrat'ta onlara şöyle yazmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralara ise aynı ile kısas vardır. Fakat kim bu kısas hakkını bağışlarsa o kendisi için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. O, Nebi ve Rasullerin ardından da, Meryem oğlu İsa'yı kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona da içinde bir hidayet ve nur olan, kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir hidayet ve bir nasihat olarak İncil'i verdik. Ve İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin diye buyurduk. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Resulüm sana da kendinden önceki kitapları tasdik edici ve onları gözetleyici olmak üzere bu kitabı hak olarak indirdik. O halde sen onların arasında Allah'ın sana indirdiği bu Kur'an'la hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olma. Ey insanlar! Biz gönderdiğimiz her nebiyle, Sizden her biriniz için o devre ait bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek şeriat ve yol üzerinde bulunan bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği farklı şeriat ve yollarla sizi imtihan etmek için böyle yaptı. Öyleyse hayır işlerinde yarışın. Unutmayın, sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır, ve O, ihtilafa düştüğünüz şeylerin iç yüzünü size haber verecektir. Resulüm, onların arasında Allah'ın sana indirdiği bu Kur'an'la hükmet ve onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni şaşırtmalarından da sakın. Buna rağmen eğer sana indirilen hükümden yine yüz çevirirlerse artık bil ki Allah ancak onlara bazı günahları yüzünden bir musibet tattırmak ister. Şüphesiz ki insanlardan çoğu gerçekten fâsıktırlar. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak ikna olup iman edecek bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel kim vardır? Ey iman ettiğini iddia edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah böyle yaparak hem kendi nefsine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Rasulüm, kalplerinde Şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunan münafıkların, Müslümanları ileride çepeçevre kuşatacak bir musibetin bize de isabet etmesinden korkuyoruz diyerek, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmek için onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından münafıklar hakkında bir emir getirir de onlar, içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. İşte o zaman iman edenler, ehli kitaba dostluk gösteren münafıklar için, bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin edenler diyeceklerdir. Onların bütün amelleri boşa gitmiş ve onlar hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır.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 ve hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene verici lütfu ve ihsanıdır. Çünkü Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve iman edenlerdir. Onlar ki, rükû edip Allah'ın hükmü karşısında kibirlenmeyerek namazı ikame eden, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan ve zekatı verip nefsinin cimriliğini temizleyen kimselerdir. Kim Allah'ı, Rasulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki mutlaka galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Onlar, siz ezan okuyarak müminleri namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence konusu yaparlar. Bu şüphesiz onların akıllarını kullanmayan bir kavim olmalarındandır. Resulüm, onlara de ki, Ey ehli kitap! Sırf Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilen kitaplara iman ettiğimiz için mi bize düşmanlık besleyerek bizden intikam alıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış fasıklarsınız. De ki, Allah katında cezası bundan daha şerli olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, onlardan nefsini maymunlar, domuzlar gibi doymak bilmez bir hale sahip kıldığı ve tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa abd olup kulluk eden kimselerdir. İşte bunlar ahiret günü yeri daha şerli, dümdüz ve hakka dost doğru varan yoldan sapmış olanlardır. Onlar sizin yanınıza geldikleri zaman biz de iman ettik derler. Halbuki onlar sizin yanınıza küfürle girmiş ve yine onunla çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilendir. Sen onlardan çoğunun günahta düşmanlıkta ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Onların yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötüdür. İçlerindeki rabbanilerin yalnız Allah'a ihlasla abd olması gerekenlerin ve ahbarın, ilim sahiplerinin onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Onların yaptıkları ''Gerçekten ne kötüdür?'' Yahudiler, ''Rızık vermede Allah'ın eli bağlı ve çok sıkıdır.'' dediler. Söyledikleri bu sözden ötürü onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Bilakis onun iki eli de, dünyada da, ahirette de kullarına olan ihsanı açıktır. O, dilediğini, dilediği kimseye, dilediği gibi verir.'' Rasulüm, and olsun ki, sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Biz bu hallerinden dolayı, kıyamet gününe kadar, onların aralarına düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir fitne ateşi yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde, her daim fesat çıkarmaya çalışırlar. Allah ise fesat çıkaranları sevmez. Eğer ehli kitaptan olanlar, iman edip takva sahibi olsalardı, kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsalardı, onların kötülüklerini ahirette mutlaka örter ve elbette onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i, ve Rablerinden kendilerine indirilen bu Kur'an'ı okuyup, üzerlerinde ahlaka dönüştürerek, hayatlarında ayağa kaldırsalardı, şüphesiz hem üstlerindeki manevi nimetlerden, hem de ayaklarının altındaki zahiri nimetlerden yerlerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre de vardır. Fakat onlardan çoğunun yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Ey Resul! Sen, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ı tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun sana verdiği risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen bu Kur'an'ı okuyup, üzerinizde ahlaka dönüştürerek hayatınızda ayağa kaldırmadıkça hakikat namına hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Resulüm, Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Artık sen kafirler topluluğu için üzülme. Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler ve Hıristiyanlar var ya, işte onlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işlerse, artık onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarından Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz almış ve onlara... ''Rasuller göndermiştik. Ne zaman bir Rasul onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse ona isyan ettiler ve o Rasullerden bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıkları bu şeylerin kendileri için bir fitneye, bela ve musibete sebep olmayacağını sandılar da Hakk'a karşı kör ve sağır oldular. Sonra tövbe ettiler.'' Allah da onların tövbelerini kabul etti. Bunun ardından onlardan çoğu yine Hakk'a karşı kör ve sağar oldular. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun ki şüphesiz Allah o Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki İsa Mesih onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a abd olup kulluk edin. Bilin ki kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer ateştir. O gün nefsine zulmeden zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur. Andolsun ki şüphesiz Allah, Üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer onlar bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan kafir olanlara mutlaka elem verici, iç yakan bir azap dokunacaktır. Onlar hala Allah'a tövbe edip, Ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Meryem oğlu İsa Mesih ancak bir rasuldür. Şüphesiz ondan önce de birçok rasuller gelip geçmiştir. Onun annesi de, Zabbine abd olacağına dair verdiği söze sadık olan bir kadındı. İkisi de her insan gibi yemek yerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz. Sonra yine bak, şeytanın verdiği vesveseyle nasıl da haktan döndürülüyorlar. Resulüm, de ki Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye malik olmayan şeylere mi abdolup kulluk ediyorsunuz. Halbuki Allah, evet O, semirdir, alimdir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. De ki, ey ehli kitap, dininizde haksız yere sınırları aşmayın ve sizden daha evvel dalalete düşmüş, birçoklarını da dalalete düşüren ve dümdüz Hakk'a dost doğru varan yoldan sapmış bir kavmin hevalarına, nefsani istek ve arzularına tabi olmayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, ayetlerimize ve rasullerimize isyan etmeleri ve haddi aşmalarıdır. Onlar bir de yaptıkları herhangi bir kötülükten, birbirlerini men etmezlerdi. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötüdür. Resulüm, onlardan çoğunun kafirlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için ahirete gönderdikleri şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi olarak kalacaklardır. Şayet onlar Allah'a Nebi'ye ve ona indirilen Kur'an'a iman etmiş olsalardı, o müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Resulüm, iman edenlere düşmanlık etmede, insanların en şiddetlisi olarak elbette Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulursun. İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da, biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onların içinde keşişlerin ve rahiplerin bulunmasındandır. Çünkü onlar Allah'a karşı kibirlenip büyüklük taslamazlar.